الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين الحمد لله القائل في محكم التنزيل وإنك لعلى خلق عظيم والصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم القائل في سنته الكريم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والصلاة والسلام موصول على أهل بيته الطيبين الطاهرين العاملين وصحبه الكرام البررة الغر المحجرين بسنة نبيه الكريم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 ve kıl muhđdese bidga ve kıl bidga zlala. Bugün sene salihin derslerine devam ediyoruz. Elhamdülillah. Sene fi salihin kitabı dedik 11 asıldır. 10 aslını bitirdik. Yine Allah'a sonsuz şükürler olsun. Birkaç sene sürdü. Bugün en son asıldayız. On birinci asıl. Bundan sonra kitap bitiyor. On birinci asıl menheç ehl-i sünneti vel cema'a fi süluki vel ahlaq. Nedir? Yeni ehli i sünnetin ahlak ve adep hakkındaki matodu, yöntemi. Bu çok önemli asıllardandır. Hem de yarı bayarı sayılır. Neden? On tane asılı bir tarafa koy bu asılı da bir tarafa koy. Çünkü diğerleri tevridir. Senle Rabbinin arasındadır. Buysa buysa Senden toplumun arasındadır. Ahlak ve yöntem, toplumla senin arandadır. Yani bir nevi sen Allah Subhanahu Teala'nın dinini yer üzerinde temsil ediyorsun. Bu on birinci asılda. Çünkü tevre olarak sen işi bilirsin, ama pratiği nedir? O Allah'ın şeriatini canlandırır. Neden? yarı bayarı diyoruz. Çünkü örnek meselesi var ya Resulullah sizin için en güzel örnektir Allah Subhanahu Teala diyor. Eyidir Resulullah'tan Resulullah şahıstır. İkinci örnek kimdir? Toplumdur. Toplum kimdir? Biziz işte. Müslümanlardır. Allah'ın şeriatine sahip çıkıyorsak üstleniyorsak bunu dinlendiriyorsak buna davet ediyorsak ne yapmamız lazım? Bunu önce biz yaşamamız lazım. Onun için eskiden alimler demişler ki İslam devleti önce gönlünde yaşadın, sonra yerinde yaşanır. Yani sen İslam devletini gönlünde kurmadın. Evinde kuramazsın. evinde kurmadın mahallende kuramazsın. Mahallende kuramadın, ülkende kuramazsın vesaire. Zincirleme gidiyor. Bizim büzünde bu dönemde, çiviz içinde yaşıyoruz. 21. yüzyıl dönemindeyiz. Hicri de 14. dönemdeyiz. Biz bu dönemde en büyük arizelerimizden birisi Teori den pratik birbirine uymuyor. Bu çok önemli meselelerdendir. Çünkü İslam dini ne ile gönderilmiş? Cidiste yaptığım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Inna ma bu Ben gönderildim. Ne ile? Li utemni ma karim ben gönderildim ahlakın en güzellerini tamamlamaktan. Bundan önce güzel ahlak vardır. Evet, Hazret Adem cennetten çıkmıştır güzel ahlak. Yer üzerinde şeytanın vasıtasıyla ne olmuş? Bozgunluğu olamış. Her peygamberin görevi güzel ahlakı yeniden canlandırıp ilk önce kendisi ondan sonra davet edermiş. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kırk sene ne derdiler? Es-sadıkul emin. Emin nedir? Cüvenilir. Gıyanet etmez. Gıyanetin tersidir. Bir tane cüvenilirse her şeyde cüvenilir. Sadık nedir? Yalanın zıddıdır. Hayatta yalan söyleyemez. Bizde diyoruz avanda başı gitse yalan söyleyemez. İşte bu sadıktır. Peygamberlerin matodu böyledir. 40 sene Sadık emin yerleşti toplumda ondan sonra ben Allah'ın elçisiyim. Yen de toplum seni Sadık emin diye tanır. Ne de sadıksın dediğin sözde sadıksın canlandırıyorsun. Eminsin hakiki varissin. Hava nefis şehvet katmıyorsun şeriat'a. Olduğu gibi anlatıyorsun. Bana senin durumuna muhalif ise. Evet düşün doğrusudur bu ama ben bunu yapamadım. Bazı Müslümanlar ne yapıyor? Kendisi yapamadığı için o işe delil delil arıyor. Ayet hadisi ne yapıyor? Şer'i delilleri zorluyor. İşte bizim halimiz, faturamız buradan çıkıyor, faturasını da biz ödüyoruz. Onun için yer üzerinde İslam hacim değil. Yer üzerinde kim hacim olmuştur? Çerçöp İnsanların çerçöp nedir? İşe yaramayan mezzemeler insanoğlunun ürünü vücudunda hacimdir. Allah'ın yasası kalkmış yer üzerinden. İnsanların fikirlerinin ürünleri ki insan ne kadar olsa işi bilmez. Allah'ın şeriatı nedir? Sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim nedir? Gündüz yoldur neden dümdüz yoldur? Çünkü bu dünyayı yaratan, insanı yaratan hangi yol ona lazım olur? Ondan elçilerini onunla göndermiştir. İşte ahlak meselesi o kadar önemlidir. Ondan dolayı bazı arkadaşlar soruyorlar neden ahlak meselesi itikat kitabına girmiştir? Şimdi nedenini anladın mı? Allah subhanehu teala kendi elçisine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sen azim yüce bir ahlak üzerindesin. Ondan sonra teskiye ediyor. Allah Teala bir taneyi tezkiye de, yani onun içini dişini onaylıyor. Onun için bir deneyi sen övemezsin diyemezsin bu çok iyi insandır filandır. Ne dersin? Diyersin bunu ama peşinden ne dersin? Ve <gülüyor> la uzekki alellahi ahadi. Evet ben bildiğimi söylüyorum. İçini Allah bilir. onu için ben Allah'a da Allah'a kimseyi temiz çıkartamam. Allah Ahmet'in, Mahmut'un içini benden daha iyi bilir. Ama ben gördüğümü diyorum. Ha bu şart. Bir taneni övseniz bunu eklemeniz lazım. Nasıl diyorsun? Ben müminum diyemezsin. Ne dersin? İnşallah benim onun. Kimin karşısında iddialı konuşuyorsun? İşte Allah Subhanahu ve Teala elçisini kendisi iddialı konuşuyor. Çünkü yaratandır. Allah bir taneyi tenize çıkarttı. O nedir? Temizdir, yücedir. Resulullah da o makama naildir. Ondan sonra ne diyor Allah Subhanahu ve Teala? وَلَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Sizin için işte öyle sözüyle ameli, sözünden anlamıyorsunuz, amelinden insan var. Sem'i, işitmesi, kültürü yoktur, yani ağırdır, anlamıyor ama gördüğünü yapması lazım. Onun için davetliyek para alacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu ve onu örnek olarak bize gösterdi. وَلَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا En güzel örnek kimdir sizin için? Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. İyidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahıstır. Bize toplum lazım. Toplumda aramızda nasıl geçiniriz? Nedir dedi ondan sonra Allah subhanahu teala diğer ayette Fatih surasında Muhammedun Resulullah Muhammed Allah'ın elçisi <gülüyor> Muhammedten olanlar nedir Muhammedten olanlar? Bir toplumdur pakete tabiitler, Muhammed'e tabiitler Muhammed onların imamıdır onayladı mı? onayladı Nedir bu? Örnek ahlaktır. İslam'da ilk örnek toplum bizim için kimdir? Ashab-ı kiram. Sonra tabi'inel izan. Sonra etba'u tabi'inel e'lem. Üç dönem. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bu üç döneme uyun diyor. hayr <gülüyor> karni. En güzel dönem benim dönemimdir. En hayırlı dönem benim dönemimdir. Sonra benden gelen soru o dönemdir sonra o bir dönemdir dönemde. Her dönem ihtilaf da olsa, bir hayat insan ömrü olsa, 100 sene demişlerse, ama 80 sene, 90 sene, 100 sene ise demek ki üç nesil geçmiş. Bizim ehli sünnet imamları da bu üç nesilin içindedir. Dört imam da bu üç. Dönemin içindediler elhamdülillah. Onlar da bizim için şeriat peketini törpülemişler, bize ne bırakmışlar? Bize bırakmışlar, bizim işimizi görmüşler. Bize demişler sizin için bir şey kalmadı, sadece amela koyun. Tabi güncel meseleler hariç. Bir tane çıkmasın, ahkam ketsin desin, iştihat kapıyı kapatıyorsun, hayır. İctihadın mihenk taşını, ölçülerini, her şeyini bize koymuşlar. Bize bir şey kalmamış. Bugün de en büyük âlim gelse gelseç bir şey yapamaz. Her şey mevcut. Ha, mevcuttan bir törpüler bir şeyler çıkartabilir ama yeniden keşfetmez. Her şey var, elhamdülillah. Neden bizim için bu yolu temizlemişler? İşte bu ahlak meselesi bu kadar önemlidir arkadaşlar. Ben gönderildim ahlakı, güzel ahlakı tamamlamaya sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de ne diyor? Enteresan bir hadis var. Müslim'de. Yani hakikaten bunu insan okusa, fıkh etse, hayatta bırak canlıyı, cansızı bile aziyet etmez. Şur, akrabıkı, akrabıkı minni meclisen, yuma alkıyameti, ahsanıkom, ahlak. Bana, kıyamet gününde, firdosu ağılada, meclisime en yakınınız, en güzel ahlaklınızdır. Gördün mü? İstiyorsan mecliste olacaksın Rasulullah da sallallahu aleyhi ve sallam. Firdosu ağılada, ahlakın güzelidir. Soyun değil, sülalen değil, ataların değil, malın değil, şöhretin değil, Eyvaz yapıyorsun değil. En güzel ahlaklınız benim meclisime en yakınlınızdır. İşte bu 11. asas şeriatin yarısıdır. Neden? Sen şeriatı anladın, uyguladın, kötü ahlakı var, örneği olamadın tam tersine nefret ettirdin insanlara. Görüyoruz bir ne diyorlar? Ya o ne sakkaleler, şervarlılar var, jület gibidiler. Yazık değil mi böyle söylenilsin? Bizim bu Resulullah'ın mübarek sünneti sakkala, mübarek sünneti bol elbiseye böyle söylenilsin. Yazık değil mi? Bunun vabanini kim verir? Kim sebep olmuşsa terazide karşısına çıkar. Bakın orada gitsin, şu kuruş Yen asabidir sınırı ona orada kurtarsın onu. Kurtarabilir mi? Vay halini. Evet. İşte örnek almak için on birinci Biz on tane asıl biz de Rabbimizin arasındadır. Bunları işleyeceğiz. Ama bunu ayna gibi kendimizde yansıtmasak ne yaparız? bir örnek olamayız. Onun için alimler ne demişler dedik? Önce İslam devletini burada kuracaksın. Ne demektir? Kalbinde kuracaksın. <gülüyor> kalbinde kurmak şu demektir. İnan inandığı gibi olacaksın. Ne demiş? Mevlâhum olduğun gibi görün, görün. Göründü, e, olduğun gibi görün göründüğün gibi ol. Altın suyuyla yazılan bir sözdür bu. Yani sen ne, ne biliyorsan onu canlandıracaksın. İslam bize ne emretmiştir? Onu canlandıracak. Canlandırmadın zaten iman. Biz iman, ikinci asılda ne dedik? İman neyden oluşur? İman nedir? İslam'da itikattır, kavldir, emeldir. İtikad, kalp, Dil, ağzelerle amel. Dilden ağzelerle amel nedir? İşte ahlaktır. Dilden ağzelerle amel ahlaktır. Eydir ben bu kalbimde yaşatmasam bedenime yansır mı? Yansımaz. Bedenime yansımasa evine yansır mı? Yansımaz. Ama ben İslam'ı yaşadım. Bedenime de yansıdı. He? o zaman ben çoluk çocuğuma dediğim ne olur? Yerini bular. Ne derler? Bak adam yaşıyor İslamiyeti ama sen söylesen ya adam yaşamıyor bile. Yani bir hoca sakalını tıraş etmiş, parlatmış, çıkmış kursu'dan sakal sünnettir diyor. Kim buna inanır? de tersine bakalım, bir doktora gidiyorsun, peketi masanın üzerinde, kül tablasında da sigarası yanıyor, kendisi de o kül tabla, tablası gibi kokuyor, diyor sigara, zelallidir, içme, hastaya diyor. Dinler mi hasta? Dinlemez. 13 örnek. Ey de sen apartmanda, yan sokakında, mahallende, evin İslam devleti evinde kurulmasa, İlana zamanında bile evine kimse müdahale edemez. Fir'aun'un zamanında bile evine kimse müdahale edemedi. Hz. Musa dedi? اتخذوا min بيوتكم musalla. Evlerinizi musallaya çevirin dedi. Yani evlerinizi, İslamiyet'i, devletini, ibadeti evlerinizde kurun. Dışarıda yapamıyorsanız. Çünkü en büyük tağut senin evine müdahale edemez. Senin kalbine müdahale edemez. Eydir sen evinde yaşadığın İslam'ı, o zaman sokakta konuşan adamlar sana, seni dinlemese bile saygı gösterir. Diğer adam yaşadığını anlatıyor. Onun için bugün hocalar, imamlar niye sözleri tutunmuyor camilerde, sokaklarda? Çünkü o hocalarda örnek yoktur. Hepsi değil tabii istisna. Ama bugün de illa var. İlla nedir? Azınlık için çok azdır eyler. E bu da Allah'ın âlemin dediridir? İlla her zaman insan oğulu İlla. illa. İllellezine âmen. İlla her zaman iman edenler hakkıyla azınlıktır. Demedi âmenü bitti mi? Âmenû ve amilü's salihat. Hocalar bugün de takım elbiseli traş güzel, ha? Parfüm, etek etek İyidir bunu için dinler. Ama hoca samimi olsa kılıp kıyafeti alim kılık kıyafeti olsa vallahi su kaktaki, başı boş adama bir laf dese saygı gösterir. Ama şimdi kimse hocaları itibar etmiyor. Bir camiye hoca yürüyor bilmiyorsun bu hoca'dır. Ne zaman taktı başına sarığı cirdi cübbeye bu imamıymış diyorsun. Çünkü her asnafın bir girimi olması lazım. Yani bir berberin kılıp kıyafatından bellidir bu berberdir. Bir marangozun kılıp kıyafatından bellidir bu marangozdur. Metresi burada olur, kulağımda kalemi olur. Demirci, tamirci, terzinin bellidir. Ama hocanın, hocanın belli değil. İşte bu bizim arizemiz buradadır. Bu arizeyi izletmek için on aslı iyi yaşayacağız. İyi bileceğiz. En önemli meselelerimizden nedir? Ehli i sünnetin ahlak ve e, e, e, ve eğitimde yöntemi nedir? Sülük ve ahlak. Süluk nedir? Hayat haritası, yaşama haritası. Nedir ehli i sünnetin? ehl seni boş bırakmamış. Şeriat paketi bir bütündür. A'den Z'ye. Ne dedi selman Farisi? Vallahi dedi bir kuş havada uçarsa bize Resulullah haberini vermiştir. Her şey var. Onun için Yahudiler alay ettiler Selman'la. Her şey diyoruz diyorsun Resulullahımız böyle dedi size tuvalete girmeni de öğretti nasıl? Evet dedi onu öğretti. Evet. Gafiller, Yahudiler, Hristiyanlar, bücündeki Yahudi Hristiyanlar, yerlisi de var. Akılciler. Ne diyorlar? İslam siyasete karışamaz. İslam Allah'tan kulun arasındadır. He? Öyle bir şey olur mu? İslam paketinde hayat yönetimi var. Bir de biz dedikçe her zaman söylüyoruz. Her şeyin bir kaynağı var. Şimdi biz bir meselede ihtilaf ettik gideriz. Mahkemeye, mahkeme karar verir. Boyun kıldanıncedir iyidir. Tübbi meselede biz bir ihtilaf ettik. Ben bir şey söylüyorum, sen bir şey söylüyorsun. Kime döneceğiz? Uzmanlara döneceğiz. Değil mi? Bu işin uzmanları kimdir? Ben bir tez yazdım, sen de bir tez yazdın. Zıttır. Hocalar var. Kurallar var. Onuyla ile diğerler senin için doğrudur. Bunun için. E böyleyden işte merteben artıyor, profesör oluyorsun vs. tezlerden. Ondan sonra onaylanıyor. Bütün ilim öyledir. İyi Bizim tezimizi kim onaylayacaktır? Ben diyorum şeriat paketi en güzel pakettir. İnsan saadeti bu dunyada vahretdedir. Karşı taraf ne diyor? Hayır, şeriat paketi iyi değil. Cerrciliktir, zulumbaktlıktır. İrticadır, karanlığa götürür bizi. Ne o zaman iyidir? Biz yazmışız. Avrupalılar yazmış. Onların paketlerini getirip İslam alemine, Osmanlı'dan sonra yutturuyorlar. Bu yine ne derim? Tamam ettik. Tamam bizimki yanlıştır. Eydir, Haçam kim burada? Haçam dedik tarihtir burada. Tarih ispatlayacaktır. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır? Bizim 1400 sene tarihimiz var. 1400 senede hiç sınıfta kalmamış şeriat peketi. Her zaman çözüm üretmiş, her zaman adalet gelmiştir. Sizin, Türkiye'de 100 senedir diyelim, Avrupa'da 250 senedir. Fransız dönemi ne zaman oldu? 250 sene var belki, daha biraz fazla. Fransız niye dönem yaptı şeriatın üzerine? Onların şeriatı, sözde şeriat. Tabi bize göre o şeriat değil, batıl bir şeydi. O da nedir? Hristiyanlık dini. Çilisenin üzerine niye devrim yaptı Fransa'da? Ne diyorlar Fransa'nın şeyine? Ha? Fransız neyse yani şeyin üzerine kalktılar. Yani medeniyet ilerleme, gelişme yani celiciliğe Çilisenin gericiliğine karşıydılar. Çünkü çilisede cahil papazlar var. Her şeyi burnularını bir fil sokuyorlar. Ne burada keyfi olmuştur. Cahil de toplumuna yaptılar, berbat ettiler. Fransa'da devrim oldukları üzerine artık dediler, kilise eylen şey ayrılsın. O paketi bize getirdiler. E o batılıdır. Papazların zevkine kalmıştır. Aklı kralı bile indirebiliyordu. Şeriat devletinde öyle bir şey yoktur. Şeriat devleti haktır. Dehili istiyorsan tarihtir. 1400 sene ak bir tarihimiz var bizim. Onun için onun için, bu 1400 senede kim İslam'ı kararlanıştır? Mesela Müslümanlar geri kalmış. Ne diyorlar? İslamiyet yüzünden mi biz geri kaldık? Yoksa biz İslamiyeti yanlış uyguladık, geri kaldık. Değil mi? O zaman kim sebep oldu İslamiyeti karar etmeye? O Musulmanlar sebep oldular. İslam adına aynen Fransız çahilleri gibi, papazları gibi dövrendiler. Bunlar hem tarihte veriyorlar faturasını hem de o bir tarafta terazide hesabını verecekler. İslam'a ne olurlar? Kötü örnek oldular. Ama biz üç dönemi örnek alacağız. Üç dönemden sonra hata var ise o şahsın hatasıdır, şeriatın değil. Şeriat hatayı emretmiyor. Uygulayanlar ne yapıyorlar? hatayı işliyorlar. Bu hatada ne oluyor avamda? İslam mal oluyor. Düşman şeytan vasıtasıyla oradan bize ne yapıyor? Derba oluyor Yoksa hiçbir şeriatin özünde hiç kimse diyemez bu yanlıştır, bu doğrudur. Pardon. Doğrudur yüzde yüzde. Yanlıştır diyemez. Neden? Çünkü bu Allah'ın şeriatıdır. Ha bazı meselelerde diyebilir şeytani Fikirleriyle. o da nedir iman olmadığıysa e dinimiz de gayr-dinidir. Aklına yatmaz bazı meseleler teslimiyet olmadığı için karşı gelebilir. Ama uygulamada bile İslam dini her zaman ön plandaymış. Her zaman doğruymuş. Delil tarih şahittir. Onun için arkadaşlar Aklak meselesi, meselesi çok önemlidir ahlak yöntemi çok önemlidir. Biz bu ahlakı hakkıyla yaşamamız lazım. İslamiyeti canlandırmamız lazım. Neden? Biz İslamiyetin örneği olmamız lazım. Bakın bugünde Müslümanlardan şeyden Avrupa'dan bazı insanlar Hristiyanlar Müslüman oluyorlar. Ama Müslüman olurken bizim gibi değil. Biz gözümüzü açıyoruz bu toplumdaki İslam'lar Müslümandır diyoruz. Ama o hemen Müslüman oluyor, gidiyor bir sağlam hocanın yanına o da dür İslamiyet budur budur direkt İslamiyeti Resulullah'ın sünnetinden öğreniyor. Bu sefer İslam toplumuna geliyor. Ne oluyor? Şok geçiriyor. Ya diyor bunlar nedir? Anlatabildim mi? Bazı arkadaşlarımız Avrupa'da kendisi Müslüman Avrupa'da çocuklarını çok güzel yetiştirmiştir. Yani bir Türkiye'ye memleketine dönüyor. Baba arkadaş cür, oğlum geldi on 13, 14 yaşında ya demiş baba biz hemen buradan gidelim. Ne oldu? Ya demiş bula Müslüman değiller. Oğlum nasıl Müslüman değiller? Ya diyor bula yalan söylüyorlar. Bir Müslüman nasıl yalan söyler? Bak çocuk çünkü görmemiş yalan söylemeyi. Ama biz gözümüzü açtık yalan su içmek gibidir. Söz verip sözünde durmazsın. Rihbet edersin. En hafif şeyler. Ne oldu? Çötü örnek. Onun için arkadaşlar bizim üzerimize düşen bu kitabı okuduk ya Selefi Salihin Akidesi. Ne demektir? Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Ne demektir? Ashab-ı akidesidir. Onun yöntemidir. O zaman birinci kuşağa bağlanacağız. İslamiyet bozulmuş mu? Bozulmuş. İyi insanlar, hakiki insanlar, evli Allah'lar nedir toplumda bir günde? Azınlıktır maalesef. Ha biz iddia etmiyoruz. Biz, biz olmaya çalışıyoruz. Ama azınlık. Ne yapmamız lazım? Hedefe kitlenmemiz lazım. Hedef nedir? gerçek İslamiyet'i anlayıp gerçek örnek olmamız lazım. Tarihin hatasını düzeltmemiz lazım. Hakiki Müslüman nasıl olur bu toplumda yeniden canlandırmamız lazım. Evet İslami bir uyanış var. Elhamdülillah. Ne zaman başladı Türkiye'de bu? daha 60'ların sonundan başladı. Ondan sonra yavaş yavaş sünnete bağlılık ne zaman başladı? O da elhamdülillah. 90'dan sonra başladı. Eskiden yokuydu. Şu anda elhamdülillah sünnete dönüş var. Millet hakiki İslamiyet'i araştırıp, öğrenip canlandırmak istiyor. 13 eskiden bu kadar cenzler bulamazdın, sakalları var. Bol pantolon girmişler. Kılıp kıyafetleri riayet ediyorlar. Adep ahlaklarına riayet ediyorlar. İtikadlarına, şirke düşmemelerine Ha? riayet ediyorlar. Hakkı aramada çor çoruna taklit riayet ediyorlar. Bunlar nedir? Bunlar hepsi önemli meselelerdir. İyidir. Bunlar başladı elhamdülillah 20 senedir Türkiye'de ama ne lazım? Ne lazım? Hakiki İslamiyeti biz ne yapacağız? Canlandıracağız. Biz o kuşak olmamız lazım. Ne dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen nefil islamı sünneten hazen. Kim İslam'da güzel bir sünneti canlandırırsa." Güzel sünnet nedir? Resulullah'tan başladı. Sizin için en güzel örnektir. Resulullah ne yaptı? Getirdiği risaleyi canlandırdı. Ashabı ne yaptı. O risaleyi toplumsal olarak canlandırdı. Biz iki hem kendimiz canlandıracağız hem toplumsal olarak, bütün Müslümanlar arkadaşlar aynen itikadı toplumsal olarak canlandıracağız. Neyimizde? Şeklimizde, şemalimizde, adabimizde, ahlakımızda, her şeyimizde birinci kuşaktan nemalanacağız. Demeyelim filan hoca da böyle yapmıştı, filan hoca böyle yapmıştı. Bunlar bize örnek değil. Hocalar bize örnek değil. Hangi hocalar bize örnektir? hangisi birinci kuşaktan ilmini almış, o ilmiyle de yaşıyor. Olan nedir? Bizim başımızın tacıdır. Neden? Çünkü hakiki varistler. Hakiki varis nedir? Ilmi alır, sadece söylemez, canlandırır ve yaşar. Onun için biz eğer bu heyre nail olacaksak, bu sünneti istiyorsak canlandıralım. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? Hakkıyla inandığımız gibi yaşamamız lazım. Sonra hadiste ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sünneti ihya eden? Onu kim o sünneti sen canlandırdın bir toplumda, kim o sünnetle de amel etti? Senin için ecru İla yevmul kıyam kıyamun gündeki yani sen gidersin, sayacın tıklıyor. Tık tık tık tık sayıyor. Lehine mi aleyhine mi? Her de olabilir. Biz lehe istiyoruz. Aleyh de olur. Kim tıklatıyor aleyhine? İşte bu kötü örnek olanlar, Müslümanlar. Bugün hozalardan tut, düz vatandaşa kalır. Kötü örnek olursan İslamiyet'te sayacın tersine tıklıyor. Terazide bunun hesabını vereceksin bir tane adam, bir Müslüman, hidayete varsa sen sebep olsan bu dünyanın malından senin için kıyamet günü daha hayırlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir tane adam. Demeyin bir tane nedir. Ben istiyorum dersimde yüzler, binler adamlar beni dinlesin. Hayır. Bir tane adam. İslam Beda el-İslamu garibe ve seyaudu garibe. Fetuba lil -ğuraba. İslam garip başladı. Nerede garip başladı? 13 sene Mekke'de garibidir. İşkence. Gurbatçılar ne yaptılar? Gizlice hicret ettiler Medine'ye kaçtılar. Ki hicretten önce Habeş eden. Ha? Sonra ne oldu? oldu. İzzet oldu. İzzet oldu. İzzet oldu. İzzet oldu. 1300 sene. Ondan sonra Resuladır ve seyaudu garibe, كما بَدًا. Kıyamet yaklaştıkça gurbette başlar. Başladığı gibi bu din bir de gurbet. Fatuba lil de müjde olsun. Ne müjdesi? Resulullah'ın konşu olma müjdesi. Cennette onun yanında olma müjdesi. Ama hangi gruba hakiki Müslümanlar, birinci kuşaktan ilmini, vahşakını alanlardı. Bir başka rivayette de diğer sunenlerde geçiyor. Resulullah diyor: ellediğine yuslihuna ma afsedelnaso. Ne yaparlar garibler? İnsanlar bozmuşlar dini." Bunlar gelirler, ıslah ederler. Var mısınız bu müslah olmaya arkadaşlar? Var iseniz ne yapacaksınız? Arkasında duracaksınız. Bu, bu, bu evetin arkasında duracaksınız. Nasıl duracaksınız? Yaşayacaksınız. Ne demek insanlar bozmuşlar? Tarih boyunca biz dedik çötürmen olmuşlar. Biz gelip onu düzelteceğiz. Hakiki İslam budur diyeceğiz. Hakiki İslam'ında en büyük şey nedir? Ahlakıdır. Ahlakını ortaya koyacağız. Onun için dedik çok ülkeler Orta Asya'da özellikler neyle açılmışlar? Ahlakla. Kılıçla değil. Tacirlerin güzel ahlakıyla, İslami yaşamışlar, kalpleri fethetmişler. Kalbi fethettin yerine adam sana açar, kapısını açarsın. İslam ile İslam futuhatında bile şehirler tıkar teçer düşürdü Neden? Müslümanların haberleri o şehirlere geliyordu. Diyordular bunlar çok iyi insanlar, çok adaletli, çok düzgündüler. Onlar da her çeşit yönetimlerinden zulüm görmüşler. Diyordular onlar gelsin daha iyidir. Bak, süm'etin bile, adın bile senden önce gitmiş olarak bu nedir? Neyin bereketidir? Sen İslam'ı uygulamanın On 13. Arkadaşlar biz istersek güzel örnek alalım. İslamiyet'i hakkıyla yaşayacağız. Bir de sadık olacağız. Sadık nedir? İçten dış aynen olacaktır. Her şeyde onaylayacaksın. Sıddik olacaksın. Sıddikler da Resulullah'ın yanındadır kıyamet gününde. Guraba olacağız. Kuraba nedir dedir? İnsanlar bozar, bunlar ıslah ederler. Demeyin biz garibiz. Bak bu toplum her şey bizim daha değişiktir. Evet, Resulullah haber vermiştir. Biz toplumda kılıp kıyafetimiz olsun, adabımız, ibadetlerimiz, ahlakımız değişiktir. Bir var toplumda. Dediysen ailemiz ne diyorlar? Ya sen bu. Nereden getirdin ya hocalar bu kadar senin gibi sıkı değil, katı değil. Niye böyle yapıyorsun Böyle de olur filan diyorlar sana. Değil mi? Hayır. Biz taviz vermeriz. Biz ifrat tefrit etmeriz tabi. Olduğu gibi birinci kuşağa bağlıysak biz sırat müstekimin devamıyız o zaman. Ne mutlu bize öyle bir güzel örnek olan. Allah subhanahu ve Teala bize emretmiştir. Kime uyanın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diyor ki, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılır. Diğer ümmetler, Yahudiler 72, Hristiyanlar 71-72, benimki de 73 fırkaya ayrılır. Ashab-ı kiram böyle yapmıyor. Hemen dikkatini çekiyor. Ya Resulallah! Nasıl? Hepsi ataşta diyor. Ashab-ı kiram hemen mesele vehim vurdum duymaz değiller. Örnektiler insaniyete kıyamet gününe kadar. Hemen Ya Resulallah! soruyorlar. Çok şok da soruyorlar. Hakkı bulmak için. Çünkü böyle kurtuluş meselesidir bu. Ya Resulallah kimdir ataşta olmayanlar o zaman? Resulullah diyor, 73 fırkaya ayrılır, hepsi ataştadır bir tane hariç. Hemen kimdir ya Resulullah bir Kriterleri nedir? Şartları nedir? Nasıldılar? Diyor ki, kim ana aleyhi ve ashabi? Kim benim ve ashabım yolu üzerindeyse benim ve ashabımın yolu üzerine olanlar kurtarılmışlardır. Ma ana aleyhi ve ashabi. Onu biz birinci kuşak diyoruz, Ahmed Mahmut demiyoruz. Ne zaman Ahmed Mahmut derdi geliriz? Ne zaman Ahmed Mahmut birinci kuşaka bile bir uyuyoruz? O zaman Ahmet Mahmut ister istemez birinci kuşağın neydir? Uzantısıdır. Örnek devam ediyor kıyamete kadar. لَا يَزَانُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِينَ طَاهِرِينَ عَلْحَقِّ Ümmetimden bir taifa var her zaman hak üzerine diler. Bir rivayette de diyor ki onları لَا يَضُرُّهُمَّا خَدَلُهُمْ Onları kimse ziddilerde zıddılarda devrenseler bile bunlara zarar vermezler. Neylerine? Yollarından ayrılmaya. Bunlar yollarına devam ediyorlar. Vela ki azınlıkta olsunlar. İşte Allah'tan arzu ederiz. Selefi salihinin hakkıyla giden yolunda olsak biz o tayfa olalım. Neden? Himmetimiz yüksek olması lazım. Şimdi bir tane derçi cahil sen kendini tezkih ediyorsun grubunu, camaatini fişir olarak tezkih ediyorsun. Hayır. Bizden Allah Teala himmetimizi yüksek istiyor. Biz bu için, taife olmak için fırkay-i naciye taife-i mansura kurtulan toplum zefere nail olan, desteğe nail olan toplum neyi olmamız lazım biz? Bunun kriterlerini bilip hedefe bu, bu toplumun şeyini, kriterlerini hedefimiz bu olacaktır. Bunların hedefine biz kitleneceğiz. Ama yolda ne kadar yapabildik o ayrı meseledir. Ama himmetimiz yüksek olacaktır. Bir müminene yakışır? Himmeti yüksek olsun. Himmeti ne yüksek olsun? Her zaman Allah rızasında yüksek olsun. Ama şeytan yol değişir. Şeytan yolunda himmetimiz bugün de çok yüksektir. O da nedir? Şerhteysen zina yapıyorsun, içki içiyorsun. Hayır, namaz namazla kılıyorsun. Ama çoluk çocuk diyorsun. Bunlar da ibadettir. Koşturuyorsun. Dünya için öyle koşturuyorsun ki o kadar yüksektir. Ahireti için gelirse maalesef sınıfta kalırız. Aslında biz himmetiniz Allah rızası için yüksek olması lazım. için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunda da bize ana yolu, ana çizgiyi çiziyor. Ne diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem: "Eza seltumullah feselû firdûsü'l a'lâ." Yani da "Eza seltumullah'a cennet. Cenneti soruyorsanız, Allah'tan rıza soruyorsanız Fırdovsu sorun. Sorma deme ya bir beni yeter ki cennete koy. Kıyısına, çoşesine cennet yüz derecedir. En az derecede olsun ananı değil. Yeter ki ben cennete gireyim. Hayır. Mümine yakışmaz bu. Hakiki müminin milleti yüksek olması lazım. Limiti yüksek olması lazım. Sıddikli şuhedet limiti. O da nedir? Fırdovsu <gülüyor> ala. İzâ seeltumullah feseluhu fırdovsu. Fırdovsu sorun Allah-u aciz isen. Ne der? Ya Rabbi ben kurtarayım sadece kıyısında, köşesinde bekçi olayım. Hayır. Müslüman her zaman izzetli olması lazım. Himmetli olması lazım. Himmetimiz yüksek olması lazım. Bizim ümmetimiz tayfa mansura kriterleridir. Ashab-ı kiram kriterleridir. Garipler kriterleridir. Orada çitleniyoruz. Yolda ne kadar yıkılıp kaha düşeriz. O önemli değil. Önemli olan Bizim hedefimiz yüksektir. Hedefimiz çitlenmemiz lazım. Hedefe çitlenmemiz lazım. Hedef nedir? Allah rızası. Allah rızasından sonra ne gelir arkadaşlar? Allah rızasından sonra amel gelir. Allah'ın neyi var? Allah subhanahu teala insan oğluna kulluğu istemiştir. Kululuk olacaksın, Allah senden razı olur. Otomatik bağlanmış. Kulluk yapacaksın Allah senden razı olur. Kulluk yapmasan Allah Teala senden razı olmaz. Kulluk nasıl yapılır? İşte imanı yerine getireceksin. İman nedir? Kavul. itikad, kavul, ameldir. Doğru itikadı, doğru paketin, şeriatin, Allah'ın emrini doğru öğreneceksin. Emri nedir Allah Taala'nın? Paket nedir? Şeriat paketinde iki şey var, üçüncüsü yoktu. Yap yapma. O kadar. Bunu yap, bunu yapma. Bu neyi öğreneceksin? Doğrusunu öğreneceksin. Yok Ahmet Mahmud bozulukuna varamış onu. Bize yutturuyorlar. Hayır, Birinci kuşaktan öğreneceğiz. Gördiğim imamdan öğreneceğiz. Ondan sonra bu paketi zannederiz. Neyle? Diliğimizle. Davat edeceğiz onu hikaye edeceğiz. Anlatacağız insanlara. Ondan sonra fiilimizle bunu yaşayacağız. O zaman kulluk yaptık Allah-u Teala'ya. Allah bizden razı olur. Allah razı olsa bizden ne olur? He? Cennetine koyar bizi. Allah cenneti niye yarattı? Kullarını yanına getirsin diye. Başka bir şey hiç yaratmadı. Allah Teala cennete kullara hiç dünyaya da ihtiyaç yoktu. Bir evreni hepsini niye yarattı. İstedi kendisi için kullarını yaratsın, o has kullarını getirsin ebedi olan o yaşasın Aynen yerde. Onun için cenneti yarattı. Yoksa Allah Teala'nın arşı suyun üzerindeydi. Ve kane arshu ala'l ma' kabla an yakhluq as samawati vel Yeri göğü yaratmadan önce her şey suyun üzerindeydir. Hiç kimseye de ihtiyacı yoktur. Sonra istedi ebedi olarak has kullarıyla yaşasın. Onun için bu evreni yarattı, bu dünyayı yarattı, bu insanları yarattı. Bu insanlardan da imtihan koydu. Bu dünyayı da imtihan tarlası getirdi ama imtihan oyla zordur. Törpül geçmez. Soy geçmez mal, pul, şöhret geçmez. Öyle bir sücgeci var ki öyle böyle eritir ki içinden has adamlar geçer sadece. O da dedik binde birdir. Olar Allah'ın has adamlarıdır, cennet ehlidir. Allah-u Teala azimdir. Dünyayı yaratmadan önce onların adlarını hepsi de listede var. Nesil listede var? Allah Teala biliyor seni yaratmadan önce imtihanda kalırsın, sınıfta yoksa kalmazsın. Sana seçim hakkı verir, hangi yolu seçersin onu da biliyor. Ona göre listeyi, dünyayı yaratmadan önce biliyor. Ondan sonra onu canlandırsın, kimsenin hücceti kalmasın. Ondan sonra da ebedi hayat Allah Teala o kullarıyla cennette devam eder. Ne mutlu bize o zennete girse. Ne mutlu bize Allah'ın o has adamları olsa. Ama bu temenniyle değil. Neyledir? Ameldendir. Çünkü Allah Teala o bir dünyada insanları mahkemeye çekerken bir terazi yaratmıştır. O terazi iyi amelden kötü ameli tartar. Hangisi ağır diyelim. O terazi iman tartmaz Boş iman. Kuru laf tatmaz. Sadece amel tertmez. Amelin de salihin tertmez. Amelin olmasa sen akşama kadar sen git İslam'ı yay. Hem de en güzel şekilde yay. Birinci kuşağın İslam'ını yay. Amel etme sen cehennemliksin. Hem de ebedi. Hem de ebedi. Amel olmasa kurtuluş yoktur. Ne diyor? Vel asri. Asra yemin ediyor Allah Teala. Asır nedir? Allah Teala her şeye yemin eder. Kendisi her şeye yemin eder. Allah'ın yarattıkları bütün nedir? Şeyi azimdir. Veşşemsi. Ve şemsi. leyli. Hepsi Allah Teala bunlara yemin edebilir ama insanoğlu sadece Allah'a yemin eder. Başka şeye yemin edemezsin. Yettin mi günah yaparsın. Babam hakkı için, babam canı için, şerefimde, namusumda senin terazine vabal işliyor. Hem de kabairdir. Böyük günahlarındandır. Resulullah buna şirk küfür demiştir. Böyük, küçük küfür. Küçük şirk. Allah Teala diyor, ''İnnel innel lefî husûrî'' İnsan oğlu husrandadır. Allah Allah Allah. İnsan oğlu kimdir? Hazret Adem'den takyama takdır. İnsanın oğlu hepsi kusurundadır. Sonra rahmet geliyor. Peşinden ayet, istisna ile imam. İlla, nedir dedi? Her zaman azınlıkçı kullanır. Hepiniz dışarıya Ahmetle Mahmut kalsınlar. Ama yarınız kaldı bir illa değil. İlla azınlık, illa ledine İlle kimler kurtulmuş ya ya Rabbim illellezine amenu iman edenler. Eyvallah ben de iman ediyorum. Ama amel etmiyorum. Madem imandır. Mürciî mi? Değil mi? İman ediyorum. Amel önemli değil. Hayır. Cehenneme gidersin. Ne diyor? İllezine amenu ve amilissalihat. Vav şartidir burada. İmanın şartidir. وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Salih amel et işlediler. Gördün mü? وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Salih amel etmesen şey baktan akşama kadar ben burada televizyonda çıkayım yok yer üzerine hepsine doğru İslam'ı anlatayım ama amel etmesem dediğimden ebedi cehennemdeyim. وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Salih amel işlerler. Terazi salih amel tertar. Ondan sonra ne var ki bir tane gelsin ki desin ki e, Salih Emel ben de işledim filan. Hayır. Örnek olarak Salih Emel'in de örneğini veriyor. Örneğin? Ne diye örneğini? Vet tavasav bil hakki ve tavasav bis Ne demekti? Hakkı tavsiye ederler, sabrı tavsiye allah Allahu ekber. İşte gariplerin metodu. Kurtulan toplumun metodu. Hak nedir? Biz bugün de Hakk'ı tavsiye ediyoruz inşâAllah. Hakikî İslam'ı anlatıyoruz. Hakk'ın üzerinde duruyoruz. Hakk'ı çıkartıyoruz, batıla reddediyoruz. Görüyorsun kardeşin yanlış yapıyor, geliyorsun tavasa. Tavası neyle ne olur? Bak tavasu kelimesi dedi. Tavasu yani vesiyetten almış. Vesiyet ne için olur? İyilikte olur. Değil mi? Baba vesiyet eder. Benden sonra böyle yapın, böyle yapın. Değil mi? Yani davet inşakla olur. Hikmet mu'izaydan şefkatla olur. Ve tavasav bil hakkı. Hakkı tavsiye ederler. Hakkı tavsiye etmekte yok. geldin lan bunu böyle yapacaksın. Yoktur böyle şey İslamiyet'te. Alçak gönüllü olacaksın, şefkatli olacaksın. Örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bedevi çekiyor, boyundayız bırakıyor, inşaat devrenin oluyor. Ve tevasu bil hakkı Hakk'e indin tevşeye insan sene dişler yalancı diyer, yobaz diyer irtica diyer, her şey diyenler sana yok. Vahhabi diyenler İngiliz ezanı diyenler her şey diyenler sana. örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 sene sadıkın emindir. Birçere dediler ilahe illallah, dediler sahir dediler, duruyor Kadın perest, her şey dediler. İşte ne diyor o tavsiy sabri. Ne ister? Aman ne ister? Sabretmelisin. Sabır ne de lazım? Sabır Allah'ın emirlerini uygulamakta lazım. Beş vakit namaz kılınsın, zekat verilsin, meşakkattir bunlarda sabredersin. Sabır Allah'ın yasaklarını engellenmiş bize sabredeceksin. Gönül ister kadınla eğlenersin, içki içersin, yorulmadan para çalarsın, yürütersin gönül mü ister? Ama yapmıyorsun sabrediyorsun. İşte şeriat paketi budur arkadaşlar. Gördük mü? 13 için yaşayacağız. Evet. 11. asas çok önemlidir. İnşallah bu bir giriş oldu ona. Öyle de umuyorduk ama öyle oldu. Ama inşallah önümüzdeki derste bu as bu paket şeriat paketindekinin yarı bölümü dedik ki yarısı gibi şarttır. Çünkü örnek oluyoruz. O ahlak bölümünü teker teker sahabenin ahlakına açıklayacağız. Bir müjde de vereyim size buradan. acele etmeyeceğiz. İster bıkın ister bıkmayın orta yine gideceğiz. Çünkü bu ki yani kitabı bedeldir. Ahlakımız nasıl olacak? Bunların hepsini teker teker kriterleriyle anlatmaya başlayacağız. Hatta Çür Ben bilmiyordum. Bileceğiz ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabır. Hakka sabır bu ahlak paketindedir. Bunları işleyeceğiz inşallah Allah izni verirse. Delilleriyle ne böyle fazla aşireye gideceğiz ne de böyle kısaca geçeceğiz ama en azından ana çizgileriyle ahlakımız nedir? Ahlak paketi nedir? Onu da anlatacağız. Ona göre hazırlık ol, hazırlıklı olun. Bu, biraz bu ders, 11. ders belki sürer. Ama bu da en güzel derslerimizden sayılır. Çünkü bizi kurtarandır. Evet, itikadı bildik. Amela koyulmasak kurtarmaz bizi. Ama itikadı bildik, amela koyulduk, Allah'ın rızasını kazandık, Resulullah'ın konşusu olduk. Allah hepimizi, babalarımızı da, geçmişlerimizi de, gelencelerimizi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennette konşu etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.